Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar aziz kardeşler Allah'a imanımız Allah'ı tanımaya mecbur ediyor bizi Tanımadığımız İsimli sıfatını bilmediğimiz bir Allah'a iman etmiyoruz biz Allah'ın isimleri sıfatları Onu daha iyi bilmemizi bizim için daha iyi mümin olma yolunu açar Allah'ın Celle Celaluhu 99 ismini biliyoruz İsimleri belki de 99'dan da fazladır. Biz 99 tanesini biliyoruz. Sıfatları var, isimleri var. Ancak Allah'ın sıfatları ve isimleri sadece bir kültür veya tarihi izler taşıyan kelimeler değildir. Allah'ın isimleri ve sıfatları bir yandan hangi Allah'a iman ettiğimizi bize gösterirken bir yandan da bizde Allah'tan neyin yansıması gerektiğini de gösteriyor. Mesela Allah'ın en çok bilinen en çok tekrar edilen İki ismi Rahman ve Rahim isimleridir. Allah Rahmandır, Allah Rahimdir, Allah Gafurdur, Kerimdir. Böyle 99 tane ismi var. Kardeşler Allah'ın Rahman olmasının, Rahim olmasının, onun kulları ile ilgili, mahlukatıyla ilgili işlerinde yansıması var. Allah Rahman olduğu için bir kartal yavru doğuruyor. O yavrusunu büyütüp küçük bir kartal haline getiriyor. Allah Rahman olduğu için onun Rahmanlığı mahlukatına yansıdığı için bir aslan o korkunç vahşetiyle yavrusunu büyütüyor, aslan haline getiriyor. Allah Rahman olduğu için kurak toprağa yağmur iniyor. O yağmur insanların ve diğer canlıların rahmeti haline geliyor Allah rahmandır demek rahimdir demek bu rahmanlık ve rahimlik onun işlerinde mahlukatının üzerinde görülüyor demektir kardeşler bildiğimiz hadisi şerifi hatırlamamızda fayda var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Allah yüz rahmet yaratmıştır kendisi için. Yüz rahmet yaratmış. Bu yüz rahmetin sadece bir tanesini yeryüzüne indirmiştir. Kedilerin yavrusunu yakalayıp sevmesi, okşaması, kaplanların, sırtlanların, Yavrularını sevmesi, zarar vermeden büyütmesi hep bu rahmet sayesinde oluyor. Şu yarattığı yüz rahmetinden sadece bir tanesini kainata yaydı Allah. O bir tanesiyle anneler günlerce uykusuz olduğu halde çocuğu hık edince uyanıp, derdiyle ilgilenecek bir merhamet taşıyor. Çocuğunun dişi çekilirken, çocuğu iğne vurulurken, cız eden kalp sahibi baba, bu rahmet tempayı aldığı için merhametli davranıyor. Sonra, geri kalan 99 rahmetini de, kıyamet günü mümin kulları için kullanacak Allah. Buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Demek ki Allah Rahmandır Rahimdir Ve her işinde bu rahmanlığı Ve rahimliği vardır Aynı şekilde Allah'ın Kahır ve azap sıfatları isimleri de vardır Kahhardır aynı zamanda Allah Züntikamdır Aynı zamanda Ama Allah Kendisi için koyduğu kural gereği Rahmeti her zaman gazabından ve azabından büyüktür. Allah azap da eder. Ama rahmet ettiği zaman rahmeti azabından ve gazabından fazladır, büyüktür. Bu kanunu Allah koymuştur. Allah'ın rahmeti azabından büyüktür. Kıyamete kadar böyle olacaktır. Kıyamet günü de zaten asıl rahmeti Allah'ın tecelli edecek celle celalühü. Kardeşler Allah rahimdir. Yani kullarına merhametli davranır. Hatta ve hatta Allah Erhamur Rahimindir. Sadece rahmet etmiyor. Rahmet edenlerin, merhametlilerin en merhametlisi Allah'tır. Erhamur Rahimindir o. Kendisine uygun gördüğü Vasif Erhamur Rahimin olmaktır Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir savaş dönüşünde kalabalık bir esir kitlesinin arasında kaybolmuş bir çocuğu arayan annesini görmüş. Bir anne esirler grubu bir yere toplanmış. Çocuk da kaybolmuş. Anne de işte bu esirlerin arasında çocuğunu arıyor. Uzak bir yerde çocuğunu görmüş. Koşmuş. Anne koşmuş. Çocuğunu almış göğsüne doğru bastırmış. Çocuğunu bulduğu için. Ashab-ı kiramla beraber aleyhissalatü vesselam efendimiz bu manzarayı izliyorlar. Ashabına dönmüş buyurmuş ki ne dersiniz? Şu kadın şu çocuğu bilerek ateşe atar mı? Asla atmaz ya allah demişler. E, görülüyor manzara zaten. Kadın çocuğu bir bağrına basmış ki Sonra buyurmuş ki işte Allah'ın rahmeti Bu kadının çocuğuna olan rahmetinden Daha büyüktür demiş. Allah da ateşe atmak istemiyor kullarını Allah Erhamurrahimindir Kul ısrar eder inat eder de ateşe girer Allah Kulunu ateşte yakmak Veya azap etmek murat etmiyor Ama kul hak ediyor Hak edene de her hak ettiğini vermesi adaletinin gereğidir. Dini için çırpınan, Allah korkusundan yeri geldiğinde aç kalanla, her iştahı çeken haramı yiyen, aynı tutulsa adalet mi olur bu? O zaman Allah korkusundan aç kalana zulmedilmiş olur. Bir koca şehirde şu şüpheli bu şüpheli diye yiyecek bir şey bulamayan, Giyecek bir doğru dürüst kıyafet bulamayan Bu yüzden belki de evinde hapis hayatı yaşayan Bir kadınla bir anneyle Keyfe maheşah istediği gibi yaşayan Haram helal tanımayan birisini eşit tutsa Allah Dengede tutsa bu adalet mi olur? O zaman zulmetmiş olur Allah Onun için hak eden azabı görür Ateşi görür Yoksa Allah bir anneyle ölçülemeyecek Asla ölçülemeyecek Büyük bir rahmet sahibidir Allah arhamurrahimindir. Ve müminlere gönderdiği peygamberinin de en temel vasfı rahmetellil alemin oluşudur. Allah Rahimin Peygamberi de rahmetellil alemindir. Sadece ümmeti Muhammed'in rahmet kaynağı değildir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cinlere de rahmet kaynağıdır. Hayvanlara da rahmet kaynağıdır. Yeşil ağaca karşı da rahmet kaynağıdır. Rahmetellil alemindir. Kaç alem var, kaç evren var? Bunu Allah biliyor. Cinler var, insanlar var, hayvanlar var, cemadat var, vadiler var, ovalar var. Bunlar kaç çeşittir? Bunu sadece Allah bilir. Ve bunların toplamının rahmet kaynağıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kardeşler, Erhamurrahimin bir Allah'ın kuluyuz. Rahmetellil alemin bir peygamberin ümmetiyiz. Bu bizim kimliğimize kesinlikle yansıyor olması lazım. Bir insan, Erhamurrahimin bir Allah'ın kuluysa merhametlidir o. O da merhametli olması lazım. Bir insan, Rahmetellil alemin bir peygamberin ise, onun ondan iktibas edeceği bir merhamet olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında arkadaşları, ashabı ile beraber bir yerde mola verdiler. Onları orada bırakıp ihtiyacı için oradan uzaklaştı. Geri geldiğinde ashab-ı orada bir ağaca yuva yapmış bir kuş gördüler. Onun yavrularını alıp, oynadılar hayvancağızla yani yavrularını sevdiler peygamber aleyhisselam efendimiz ihtiyacını görüp geri geldikten sonra hayvancağız ağacın üstünde duruyor bağırıp duruyor hayvan çık, çık çık ses yapıyor belli ki yavrularından ayrılmış efendimiz aleyhisselam onu gördü mübarek gözleri yaşardı şu anneyi kim üzdü dedi bu anneyi kim üzdü hayvanlara eziyet etmeyin şu dilsiz hayvanlara eziyet etmeyin diye ikaz etti ashabı Rahmetellil alemin budur. Güvercinler bile ondan nasip aldılar. Devenin biri geldi, aleyhisselam efendimizin önünde ağladı. Hayvan ağladı. Deve ağladı. Buyurdu ki bunun sahibini bana bulun. Bunun sahibini bana bulun. Buldular getirdiler. Bak bu hayvan senin buna çok yük, yüklediğinden şikayet ediyor. Haberin olsun buyurdu. Başka bir seferinde bir hayvanın kulağının dağılandığını gördü. Yani kulağına sıcak demirle basmışlar. Şimdi de yapılıyor Ben size bu hayvanlara eziyet etmeyeceksiniz diye tembih etmemiş miydim? Allah'tan korkun buyurdu. Develer bile ondan nasibini aldılar. Kediler ondan nasip aldılar. Rahmetellil alemin çünkü. Develer Muhammed Aleyhisselam'a iman etmek zorunda olmadıkları halde Rahmetellil alemin olduğu için Onlara pay düştü, develer bile onun sağlığında eziyet görmediler. Kurban edilen hayvanların bile keskin bıçaklarla kesilmesini ve hayvanlara eziyet edilmemesini tembih ederek gitti bu fani alemden. Kıyamet günü ben sana iman etmiştim ya Resulallah, ben senin ümmetindendim diye ona bağlanmaya çalışacak olan bir mümin nasıl merhametli olmaz diye. Nasıl rahmetellil aleminden pay çıkaramaz kendisine? Mümkün mü bu? Mümin kesinlikle merhametlidir. Mümin ağlayan çocukla ağlar. Mümin dul kadının acısından ızdırap duyar. Mümin zulüm altında, kafirlerin zulmü altında inleyen kardeşlerinden dolayı uyku tutmaz gözü. Mümin böyle insandır. Mümin Irak'ta bir keçi dağdan yuvarlansa onun bile ızdırabını hisseder keçilere bile acıyan insandır mümin çünkü müminin Rabbi Rahimin, peygamberi rahmetellil alemindir senin Rabbin Rahimin, peygamberin rahmetellil alemin sen kazak erkeği burada bir terslik var peygamber kazak erkeği değildi erkeklerin en naziyiydi cihad etti eli kılıç tuttu Mızrak tuttu Ölüm kararları verdi Öldürme emirleri verdi Ama rahmetliğinden Merhametliğinden Hiçbir şey eksiltmeden yaptı Kazak erkekliği yapmadı Cecaatlı Yürekli delikanlı yaşadı Korkmadı Ürkmedi Bin kişinin önüne Tek başına çıkmakta Herhangi bir cesaretsizlik Göstermedi Ama Zavallı bir kadının karşısında erkeklik ispatında bulunmadı hiçbir zaman. O meydanlarda kazak erkeğiydi. Evinde nazik merhametli bir insandı. Şimdi sen Erhamurrahimin Allah'ın kulusun. Kedilere bile rahmet indirmiş, kaplanlara bile rahmetinden pay vermiş Allah'ın kulusun. Rahmetellil alemin bir peygamberin var. Evde kazak erkeği ama kafirlerin önünde ceketinin düğmelerini şaşırıyorsun önce hangisini düğmeleyecektin diye. Halbuki Muhammed aleyhissalatu vesselam ve onunla beraber olanlar vellezine ah", Peygamberle beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhametliydiler. Senin forsun ve gücün mümine karşı geçiyor. Mümini önünde rica ederken buldun mu cellat kesiliyorsun. Ama bir kafirin karşısında hangi eteğini öpmeye başlayacağını şaşırıyorsun. <gülüyor> ters bu, ters. O rahmetellil alemin, peygamberle beraber olanlar. Onlar kendi arlarında merhametlidirler. Kendi çocuklarına karşı merhametlidirler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızlarından bir tanesi haber göndermiş ki oğlumun durumu hiç iyi değil gel ya Resulullah demiş. Yani dedeyi çağırıyor gel oğlunun durumu iyi değil. Haber göndermiş ona sabretmesini bilsin demiş. Hadisi şerif Buhari'den hadisi şerifi okuyoruz kardeşler. Sonra bir zaman sonra efendimiz Aleyhisselam da bir cemaat meselesi için toplantı halindeler. Haber göndermiş sabretsin demiş. Biraz sonra kızı tekrar haber göndermiş. Çok kötü oğlumun durumu. Allah için gelsin demiş. Allah için deyince ayağa kalkmış. Allah için. Allah için denir de Allah'ın kulu oturur mu bir daha? Ayağa kalkmış. Orada bulunan Asab'ın büyüklerinden Sa'd bin Ubade, muazip Necbel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve diğer bir sürü her biri Uhud Dağı büyüklüğündeki adamlar her biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ayağa kalkmışlar. Kızının evine gitmişler. Çocuk da son nefeslerinde aleyhisselam efendimiz çocuğu kucağına almış ki e, sahabi diyor ki çocuğun kalbi böyle pat pat atıyordu. Son nefesi çıkıyor belli. Kucağına almış çocuğu çocuğunun o çırpınışı karşısında mübarek gözlerinden yaşlar boşalmış. saat bin Ubadî demiş ki ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Sen de mi ağlıyorsun? Dönmüş buyurmuş ki Sa'd Allah kalbinde merhamet bulunan kullarına rahmet eder torununun ağlamasına aldırmayan dede merhametsiz dededir sen Allah'tan yerler gökler kadar rahmet bekleyeceksin 50 yıldır küflendirdiğin günahlarını affetmesini bekleyeceksin ama kendi çocuğunun kendi yeğeninin küçük bir misketçik kadar günahını hatasını affetmek istemeyeceksin 20 sene önce sana karşı yaptığı bir saygısızlığı 20 sene sonra yüzüne vuracaksın. Ama sen hacca gittin mi 70 senelik şarap şişelerini devirmesini istiyorsun Allah'tan. Sen Uhud Dağı kadar ağır günahları sil diye bir Kadir Gecesi duasıyla yalvarıp iş bitirmeye çalışıyorsun. Gelinin, yeğenin, kızın, oğlun sana günün birinde basit bir hata yapmıştı. Onu yerler gökleri çatlatacak büyük bir hata olarak kıyamete taşıyorsun. Allah'tan merhamet bekle. Sende katrısı yok merhametin. Var mı böyle bir dengesizlik? Allah kalbinde merhamet bulunan kullarına rahmet eder. Allah şaki kullarının, nasipsiz kullarının kalbinden ilk defa rahmeti söker alır. Kaba saba insan haline gelirler. Kardeşler. Mümin merhametli insandır. Mümin acır. Müminin gözünden yaşlar akar. Mümin katı kalpli asla değildir. Çünkü onun peygamberi rahmetellil alemindir. Çünkü onun Rabbi Rahimin bir Rabb'dir. Sen günde kaç defa bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Kaç defa bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Kaç defa Er Rahman er Rahim ne demek? Eğer Allah er Rahman er Rahim olmasaydı sen 15 yaşında, 20 yaşında işlediğin günahdan dolayı çoktan toprağın altında çürümüş olman lazımdı. Senin gelinine, hanımına karşı tuttuğun sert tavrı Allah sana gösterseydi Çoktan gökten tonlarca ateş yapıp seni helak etmiş olması gerekmez miydi? Sen kocana karşı gösterdiğin kabalığı, sertliği, bağışlamazlığı, düğündeki bir hatayı 30 sene sonra bile gündeme getirmeyi Allah sana yapmış olsaydı sen yaşıyor muydun şimdi? Cennetin ismini duymuş olacak mıydın? Erhamurrahimine bağlananlar merhametlidirler. Bütün işkencelere, sıkıntılara rağmen, dünyanın merhamet gösterme, cennetin de merhamet görme yeri olduğunu bilir mümin. Müminin imanı budur. Dünyada merhamet göstereceksin, cennette de rahmet göreceksin. Rahmet diyarı cennettir. Cennete gidinceye kadar, eziyetleri rahmete dönüştürmek zorundasın. Allah. En çok sevdiği ve en çok yükselttiği kulu Muhammed Aleyhisselam'ı bile eziyetlerle veya sıkıntılarla donattı. Her gün bir sıkıntıyla karşılaştı ama rahmetellil alemin vasfı onun hiç değişmedi. Sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıracak, mihraba geçmiş. Mihrafta kısa sureyle rüküye gitmiş, ashabının dikkatini çekmiş ve bir sahife kadar Kur'an okuyacaktın. İhlas suresiyle bitirdin ya Resulallah demişler. Öyle oldu, öyle oldu buyurmuş. Tam namaza başladım. Fatiha'yı okurken mescitte çocuk sesi duydum. Sonra o çocuğun annesi belki namazdadır. Ah çocuğuma ne oldu diye merak eder diye endişe ettim. Onun için çabuk kıldım namazı buyurmuş. İşte rahmetellil alemin. Rahmetellil alemin. Muaz İbni Cemel. Dağ adam, Uhud dağı adamı, Uhud dağı kadar yüksek Allah katında, büyük mücahit, sabah namazı kıldırmış, coşmuş, peygamber terbiyesi görünür ya, coşmuş, uzatmış da uzatmış, birinci rekatta Bakara suresini okumuş, üç yüze yakın, ikinci rekata gelince başlamış Ali İmran suresinden, belli ki öğleye kadar sabah namazı kılacak, coşmuş, vermiş kendini Allah'a, o gün sabah namazı diye akşama kadar kılsa, Gözü dönmüş, Allah'la bağını kurmuş, arkasında cemaat ne düşünüyor merak etmemiş. Köylünün biri de sizin namazınızda sizin olsun deyip bırakıp gitmiş. Bakmış ki bu biteceği yok. Aleyhisselam Efendimiz'e şikayet edilmiş. Adam bıraktı kaçtı ya Resulallah namazdan demişler. Gelmiş demiş ki ya Resulallah benim hark günümdü, sulama yapacaktım. Bu, bu adam bir başladı, bunun biteceği yoktu namazın, benim bahçemi kim sulayacaktı demiş. Ama sen de namaza niye saygısızlık yaptın dememiş ona. Dönmüş Muaz'a demiş ki Muaz sen insanları dininden soğutmak için mi geldin? Sen bunun için mi namaz kıldırıyorsun? Senin arkanda yaşlısı olur, hastası olur, acele işi olan olur. Dikkatli namaz kıldır buyurmuş. İşte rahmetellil alemin. Ben Rabbimle baş başayım. Onun namazını düşünün arkadaşlar. O Allahu Ekber deyince kainatın nasıl önünden kalkıp Allah'ın huzurunda olduğunu düşünün. Ama derde bakın. Arkada çocuk ağlıyor, çocuğun annesini acıyıp namazı kesiyor. Muaz gibi bir imamına, dünyanın en mübarek insanlarından birisine nasihatine dikkat edin. Arkanda yaşlı biri olur, dikkat et diyor. Arkanda ihtiyar olur, çocuk olur, derdi olan, hasta olan olur. Sizden biriniz namaz kıldırdığı zaman... Arkasındakilerin durumuna dikkat ederek namaz kıldırsın. Sen takva isen, Kur'an'a çok meraklı isen, kendin namaz kılarken görelim seni. 500 okuyabilirsin her rekâtte. Sen takvalığını ve güzel Kur'an okuyuşunu cemaate gösterme, meleklere göster o zaman. Namaz ki Resulullah'ın miracıdır aleyhissalatü vesselam. Ne diyor? Bilal, Bilal çok bunaldın bize bir esen oku namaz kılalım rahatlayalım diyor. Namazda acılarını unuttuğu halde arkada çocuk ağlarsa, ağlayan çocuğun anası da namazdaysa o kadıncağız endişelenir diye o sevdiği namazını bırakan peygamber rahmetellil alemindir. Şimdi bir Müslüman doğum sancısında kıvranan hanımını bırakıp arkadaşlarıyla toplantıya gider de, rahmetellil alemin bir peygambere ümmet olduğunu nasıl iddia eder? Tabii ki sen doğurmadın, doğum sancısı çekmedin, ne bileceksin nasıl bir şey? Elbette senin gözünde doğum sancısı diye bir şey yok, ama senin kazara böbreğin biraz ağırsa, o dünya olayı olurdu o zaman o. O zaman evde gürültü yapmasın kimse. O zaman herkes sana geçmiş olsuna gelsin. O zaman ahım şahım ol. Senin bir yerin ağırdığı zaman, ya başkası ölüm sancısı çekerken bir mümin eğer rahmetelli alemin peygamberin ümmeti ise, eğer erhamur rahimin olan Allah'ın kuluysa bu mümin kıvranan yavrusunun yanında uyuyamaz. Çünkü ona rahmetelli alemin peygamberden pay düşmüş olması lazım. Siz bakın bu çocuğa ben yarın önemli işlerim var deyip Mışıl mışıl uyuyan baba kendisini tekrar test etmelidir. Çünkü Allah şakinin kalbinden rahmeti alır. Gözü yaşarmayan baba, rahmetellil alemin peygamberden nasibi az babadır. Sadece kendi mutfağını düşünen, ümmeti Muhammed'in diğer çocuklarının, kadınlarının mutfaklarını düşünmeyen kadın, lüks lüks yatırım yapan kadın lil alemin'den nasibi kıt bir kadındır mümindir değildir onu Allah bilir ama lil alemin peygamber budur önümüzde duruyor çünkü sen Allah'a iman ettin Allah'ın rahmeti gazabını geçti hatta her şeyi Allah rahmetiyle kuşattı her şeyi rahmetle kuşanmıştır bunun için üç sözünden biri sitem olan, üç sözünden biri tenkit olan, her şeye ayıp bulan kadın, her şeyi tenkit eden, hiçbir şeyi beğenmeyen erkek kusurludur. Ne kusuru taşıyordur? Rahmet kusuru taşıyordur. Mümin merhametlidir. Uykusuzun yanında uykusu kaçar. Açın yanında yemek yiyemez. Izdıraplının yanında ızdırap çeker. Bu müminlik vasfıdır. Ben işime bakıyorum diyen Namazı bile kısan peygambere Nasıl bağlantı kuruyor acaba Merak ediyorum nasıl bağlantı kuruyor Namaz ki Onun miracı O miracı bile Bir çocuktan dolayı kısan Bir kadının ağlamasından ızdırabından dolayı kısan bir insan Ne hakla Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda durur kıyamet günü Elbette Ölenin adı merhum zaten. Şarapçı bile öldü mü cenaze arabasına merhum yazıyorlar. Nasıl merhum oluyorsa bu. Merhum. Hep merhum mübarek. Nasıl olsa şefaat ya Resulallah dedirttin mi hocaya? Cennetlik oluyor herkes. Nasıl olsa verdiğim paraya göre yüksek sesle mevlüt okuyorlar değil mi? Ha, şefaat ya Resulallah. Şefaat. Şefaat. Gökten şefaat yağıyordu. Şefaati sen... İspat etmen lazım. Nasıl ispat edeceksin? İmanınla. O imanını ailene yansıtarak. Günlük hayatına yansıtarak. Sen Filistinli kardeşlerinin yarım asırdan uzun bir zamandır. Aç sefil olmalarından kaç gün uykusuz kaldın? Kaç gün uykusuz kaldın? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında Filistin o durumda olsaydı, Medine'de hurma bahçelerinin altında güneşlenir miydi? Güneşlendi mi hiç? Öyle cenaze arabasına merhum yazmakla nerede rahmet yağıyor? Keşke öyle olsa. Üç kere merhum yazdırırdık. Kanun Allah tarafından konmuştur. La yerhemullahu Melllayarhamminmez bu kanundur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah rahmet etmez. <gülüyor> Namaz kılmıştı ama hacı efendiydi Haccın karşılığını alsın. Namazın karşılığını alsın. Ölçer Allah haç nasıl yapılması gerekiyordu Sen nasıl yaptın? namaz nasıl kılınması gerekiyordu sen nasıl kıldın ölçer standartlara uygunsa alırsın nerede sen standarda göre namaz kılacaksın nebevi standartta namaz kıldıysan ne hala zaten sen öyle namaz kılabilsen merhametten gözün çeşmeler gibi boşanırdı senin çünkü merhametli insanın ilk merhameti kendisinedir en büyük merhamet kendimizedir bir mümin merhametlidir yani acıma duygusu yüklüdür bu acıma duygusu cehennem ateşine girmeye karşı sürekli onu tayakkuzda tutması lazım en büyük merhamet bizim kendimize olması lazım yani mümin merhametlidir bu merhamet önce kendisinde görülecek ateşten korkacak cehennemden korkacak sırattan geçememekten korkacak Allah'ın huzuruna ayıplarla çıkmaktan utanacak, merhametli olduğu anlaşılsın diye. Ondan sonra da mümin ailesine karşı merhametli olacak. Onların gıdasından, sıcağından, soğuğundan ve geleceklerinden taşıdığı endişe onu uykusuz bırakacak. Çocuğu ağlayınca sofrada o zevkle yemek yiyemeyecek. Kaşık elinden düşecek çocuk ağladığı için. Hanım'ı rahatsız olduğu zaman, kocası rahatsız olduğu zaman, gözü uyku tutmayacak. Aşık olduğundan filan değil. Aşık olmak başka bir şey. Çok sevmek, çok sempatik olması başka bir şey. Neden dolayı? Onun himayesinde bir insan olmasından dolayı. E ben mi hasta ettim onu? Yok. Hasta eden Allah ama... Onun hastalığına karşı seni test eden de Allah. Yani bir insan 70 yaşında annesini, 75 yaşında babasını çok kalabalık sıra var hastanede siz burada bekleyin ben ilaçlarınızı almaya gelirim diye hastane koridorunda bırakarsa bu annesine babasına karşı hastane koridorunda bile bekleyecek kadar tahammülü olmayan birisinin nasıl merhamet yüklü bir mümin olduğunu ispat eder kaç gün daha bu kadın senin himayende hastanelerde süründürecek ki seni üç gün işe gitmesen ne olur arkadaşlarımla randevunu iptal etsen ne olur mümin ailesinde merhamet abidesidir merhametlidir kazara annesi kıvranıyorsa o Annesini görmeden kilometrelerde ötedeki şehirde bile kıvranmalıdır ki, bu merhametin samimiyeti ispat edilmiş olsun. Hatta hatta bir mümin, annesine babasına karşı merhametini, onlar öldükten 20 sene sonra bile unutmamalı, Allah'ın buyurduğu gibi, Rabbir hamume kema rabbeyanisagira diye her namazda dua etmesi lazım ki, merhamet ispat edilmiş olsun. Mümin hanımına karşı merhametlidir Kocasına karşı merhametlidir Kadın ne merhamet gösterecek kazak erkeğine Kazak erkeği adam zaten küçük dağları yaratmış ve Basit bir adam değil yani eve geldi mi Dağlardan sorumlu adam gibi geliyor Ona merhamet edecek zavallı helak oluyor diye Alttan alacak merhamet ettiği için Onu da bebeği kabul edecek O adam asas merhamete muhtaç Zavallı küçük dağları yarattığını zannediyor. Bütünü aldığı bir asgari ücret onunla forsatıyor. Arkadaşları ağasın, abisin, bıyığın kalın dedikleri için kendini adam zannediyor. Bir küçük pamuk ipliği bile değil ruhu onda. Koptuğu zaman yere yığılacak. Ona acıyacak asas. Çünkü merhamet sadece üşüyen çocuğa kazak giydirmek değildir. Sabah namazına... Kalkmayan çocuğa da merhamet etmek gerekiyor. Ah bu beden nasıl yanacak cehennemde diye. Sigara içen eşine merhamet edip ağlayıp yalvarması lazım. Bu ciğerin hesabını sorar Allah senden yapma etme demesi lazım. Yani merhamet sadece maddi değerlere karşı zafiyet değildir. Merhamet Allah'ın cehennem azabına karşı da insana acımaktır. Asıl zaten merhametlik konu budur. Asıl rahmetellil alemin oydu zaten. İnsanlar cehenneme girmesin diye 63 yaşındayken bile uykusuz kaldı. 63 yaşındayken bile cihat meydanlarına koştu. Çünkü rahmetellil alemindi. O rahmetellil alemin olmasaydı Taif'te onu taşladıkları zaman helak et bunları ya Rabbi der. Taif ve bütün kafirler helak olduğu için rahat bir peygamber olurdu. Ama öyle yapmadı. Merhamet yüklü bir yürek sahibi olduğu için bunlar helak olsun mu diyen Cebrail'e ne cevap verdi? Yok yok yok. Belki çocuklarından biri iman eder dedi. 5 asır sonra doğacak ve iman edecek bir çocuğa merhametle muamele etti. Budur merhamet. 18 yaşında, 25 yaşında akşam çok internette kaldığı için sabah namazı kılamayan Delikanlıya karşı merhamet yüklü olman lazım. Sen sabah namazını kılarken o çocuk namazsız kaldığı için, o çocuğu cehennemde yanarken görüyor gibi olup da yığılıp kalıyorsan, sen rahmetellil aleminle bağlantısı güçlü bir baba demeksin. Güçlü bir anne demeksin sen. Sen işte Erhamurrahiminin kulusun o zaman. Eğer oturduğun binada namaz kılanların sayısı seni ilgilendiriyorsan, sen sokaklarda gördüğün her müstehcen pozisyondan dolayı kalbin cız ediyorsa, ümmeti Muhammed'in gittiği hal seni uykusuz bırakıyorsa, sen ne mutlu sana ki, Rahim'in Allah'la bağın güçlü senin. O merhamet ettiği gibi, sen de onun kulu olduğun için mahlukatına merhamet ediyorsun. Sen sırtına çok yük bindirilmiş bir deve gördüğün zaman, Etme kardeşim bu hayvan bunu nasıl taşıyacak Ben elimde taşıyayım Bir tanesini de sen bu hayvanın yükünü azalt Diyebiliyorsan Sen bir ineği kırbaçladığı zaman Bir çoban Allah'tan kork Bu da can taşıyor diyebiliyorsan O develeri önünde ağlatan Ve onlara karşı merhametli davranan Muhammed'le bağın güçlü senin Aleyhissalatu vesselam Kuru bir ümmetlik iddiası Toplantılarda Sloganvari salavat getirmekle Ümmetlik olmuyor Toplantı istemiyor peygamber aleyhisselam efendimiz. O en büyük toplantısını veda haccını yaptığı zaman bu toplantıları çoğaltarak devam ettirin. Her sene burada bekliyorum sizi demedi. Ne dedi? Benden bir kelime duyup da onu başkasına ulaştıranın Allah yüzünü hak etsin dedi. Onun için orada 120 bin kişi, 120 bin kişi onu dinlediler. Ama o Medine'de Mekke'de toplam 10 bin kişi kalmadı ondan sonra. Dünyanın sağında solunda dünyanın en uzak ucra köşelerinde mezarları hala var. Neden? Çünkü Muhammed'in ümmeti olmak demek onun mesajını taşımak demek onun mesajını hayvanlara bile ulaştırmak demektir. Hayvanlar bile onun eliyle alemin oluşundan istifade etsinler diye gayret etmektir. Bunun için 80 yaşından sonra Bizans'ın surların önünde gelip şehit olmak gerekiyor bunun için Şam'da on bin Mescid-i Aksa'da 15 bin sahabi kabri bunun için bulunuyor zaten rahmetellil alemine ümmet olmak arhamurrahimin bir Allah'ın kulu olmak ne muhteşem bir nasiptir bunu mümin nasıl yansıtmaz kardeşler aleyhissalatu vesselam efendimiz mübarek oğlu İbrahim vefat ettiğinde onu Ölmüş haliyle bağrına bastı. Mübarek gözlerinden çocuğun vücudu sanacak kadar yaşlar aktı. Abdurrahman İbni Avf, Aşere-i birisi olduğu halde, Dedi ki, Ya Resulallah, Çok mübarek gözlerinizden yaşlar aktı. Buyurdu ki, Abdurrahman, Allah'ın kalbe koyduğu bir duygudur merhamet. Bu benim parçamdı, gitti. Nasıl ağlamam buyurdu. Demek ki sen, Ameliyat olan çocuğunun gününde etkilenmiyorsan senin kalbine konan merhamette kıtlık var demektir. Niye Allah onun kalbine merhamet koydu? Mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Seninkine benimkine onunkine niye az koyuyor? Çünkü Allah'ın rahmeti bir nurdur. O nur günahlarla uzaklaşır. Kabalığımızın, katılığımızın, merhametsizliğimizin, analarımızın, binbir meşakkatle doğurdukları çocukların cehenneme girmesinden bile rahatsız olmayacak kadar, kızlarının, iffetinin, liselerde şurada burada heder edilmesinden rahatsız olmayacak kadar, merhametsiz, doğurduklarına bile merhameti olmayan, kıt merhametli olmalarının ana nedeni nedir? Günahlar. Çünkü vücudun işlediği her günah, merhametten bir nebze koparıp atar. Her günah, her günah, her günah derken, günahlar yüzünden merhametten nasibi olmayan insan haline gelinebilir. Allah muhafaza buyursun. Eğer bir insan, bir insan, üç tane, beş tane ineği boğazladıktan sonra, beş tane daha bulsam onu da keserdim. Allah'ın izniyle deyip de böyle delikanlılık yapıyorsa, bunu ibadet olduğu için yaptığını... Yoksa kolay kolay bir hayvanın canına kıyamayacağını hissetmiyorsa kendisi. O oturup geçmişindeki şeceredeki günahları düşünsün. Çünkü bir ineğin bile can verişine dayanmak merhametsizliktir. Evet benim peygamberim 63 tane ineği deveyi önüne yatırdı. Tek tek hepsinin boğazlanışını seyretti. Bir kısmını da kendi boğazladı ama bu Allah için helal olan bir iş yapıldığından dolayı mübarek gözünden de yaşlar boşandı ümmetine dualar etti bu akan kanları ümmetimin günahlarına keffaret kabul et ya Rabbi dedi zevk için yapmadı bunu zevk için avcılık yapan otursun merhametten nasipsizliği için senelerce ağlasın o karnı aç olmadığı halde sadece tüfeğini denemek için güvercin vuran müslüman Nasıl Allah'ın huzuruna çıkacak o merhametsizlikle? Mümin olabilirsin. Bu kabalığı, merhametsizliği, cana kıyan ruhu nasıl sen Allah'ın erhamurrahimin sıfatına yakıştıracaksın? Bu yavruları üzmeyin, bu anayı niye üzdünüz diyen peygamberin ümmeti değil misin sen? Nasıl sevgi için, tüfeğini denemek için, arkadaşlarına nişancılığını ispat etmek için sen nasıl cana kıyarsın? Avcılığı nasıl benimsersin? Müslüman nasıl avcılık ruhsatı alır? Aç mı kaldın? Aç mı bıraktı Allah? Yiyecek bir şey mi bulamadın? Helal. Avcılık helal. Ne zaman helal? Aç kaldığın zaman, yiyecek başka bir şey bulamadığın zaman helal. Zevk için olur mu bu? Bir hayvan vurmuşun ki ondan 20 tanesini kazana atsan bir porsiyon çıkmaz ondan. Niye öldürdün bu hayvanı? Sana zararı mı vardı? Kardeşim ben öyle bir dine iman ettim ki Bana diyor ki dinim Mümin kardeşinle Hak hukukun var diyor Ve sayıyor bunlardan bir tanesi diyor ki Mümin kardeşin Hapşırdığı zaman Yani ciğerleri boğazına gelecek kadar hapşırdığı zaman Bu hapşırma Aslında bir solunum sistemiyle ilgili Bir sağlıkla ilgili bir konu olduğu için Bu mümin Bu mümin bu mümin hapşırınca solunum sistemiyle, ciğerleriyle ilgili bir küçük operasyon geçiriyor demektir. Bir saniyelikte de olsa. Bir tür kalp krizi gibi bir şey bu da. Hapşırırken nefesi tıkanıp ölebilir. O şekilde kalbi durabilir. Bu bir tehlike. Bana diyor ki bu müminin sendeki haklarından birisi hapşırınca buna yarhamukallah Allah sana merhamet etsin, sakın afiyetin bozulmasın demek zorundasın diyor. Tekrar dikkat et. Hapşıran mümin, tanıyorsun etmiyorsun. İlk defa gördün, camide adam hapşırdı. Yerhamukallah demek zorundasın, ona dua etmek zorundasın. Beni böyle dinim bu kıvamda tutacak, sen benim çocuğumun yanında sigara içip onu zehirleyeceksin, sen rahimin bir Allah ile de iman bağın olduğunu iddia edeceksin sonra bunu neyle ispat edeceksin bin bir meşakkatle doğurduğun bebeğinin yanında sigara içiyorsun bütün dünyada bu melanetin ölümcül neden olduğunu içmeyenin bundan daha fazla zarar gördüğünü bu bebeğin bundan zehirleneceğini bütün dünya söylüyor dinlisi, dinsizi, Hristiyanı, yahudisi bütün dünya bunu melanet gördü, şer gördü sen müminlerin çocukları yanında öğretmen olduğun halde veya memur olduğun halde onların çocukları yanında sigara içeceksin benim dinim ne sigara ne bir şey hiçbir bağım olmadığı halde sokakta gördüğüm bir mümin hapşırınca aman bunun ciğerlerinde bir zarar olur diye yarhamukallah Allah demeye mecbur ediyor. Bunu kul hakkı olarak iman hakkı olarak bana vazife veriyor. Sen benim yanımda çocuğumun yanında bebeğimin yanında sigara içiyorsun ya içme deyince de yasal hakkım açık alanda içmek diyorsun. İnsanların kapalı açık alanları olur. Allah'a göre her yer kapalı andır. Her yer meleklerle denetlenen bir yerdir. Meleklere göre kapalı açık alan var mı? Meleklerin denetiminden çıkılan bir yer var mı? Nerede senin merhametin? Çocuğa bile acımıyorsun, bebeğe acımıyorsun. Yahudi bebeğine bile acımak zorundasın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Ashabıyla bir ağacın altında oturuyorlardı... Bir Yahudi'nin cenazesi geçiyordu. Ayağa kalktı, cenaze gittikten sonra oturdu. Dediler ki, Ya Resulallah, bu Yahudi'nin melum birinin cenazesiydi. Ama insandı, zavallı gidiyor buyurdu. Hem de cehenneme gidiyor. Ama insandı. Leş bir Yahudi'nin cenazesine bile, acıyan, merhamet eden peygamberin ümmetiyiz. Kardeşler, hani bir babanın, Merhametli olması, annenin merhametli olması düzeyinde değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediği. Buyuruyor ki, merhametli mümin olmadıkça iman etmiş olamazsınız. Sahabiler demişler ki, ya Resulullah az çok hepimizde merhamet vardır bizim. Buyurmuş ki, onu kastetmiyorum. Her insana karşı merhamet taşıyacaksınız, onu istiyorum buyur. Her insana karşı merhamet taşıyacaksın. Mümin merhamet yüklüdür. Merhamet kaynağıdır mümin. 24 saat yeryüzünün her yerinde merhametlidir. Kafire bile merhamet göstermek lazım. Zavallı ebedi kalacak cehennemde. Ebedi. 2007 bin sene değil. Ebedi kalacak. مَا دَعْمَةِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın mülkü değişmedikçe... O, o cehennemden çıkmayacak. Değişmeyeceğine göre. Mülkü ebedi kalacağına göre Allah'ın o cehennemden çıkmayacak. Bu nedir yahu? 300 bin sene değil. 4 milyon sene değil. 200 milyar sene değil. Hep yanmak üzere bu adam ölüyor ya. Buna nasıl merhamet etmez insan? Buna nasıl acımazsın? Aleyhisselam Efendimizin Medine'de. Henüz Medine'den Yahudiler kovulmadan. Önceki dönemde. Yahudi komşularından... Bir tanesinin çocuğu Vefat etmek üzere diye haber edilmiş 11 yaşlarında bir çocuk Hastalanmış Aleyhisselam Efendimiz de e, Gelin ziyarete gidelim o çocuğu buyurmuş Ziyarete gitmiş ashab-ı kiram yanındalar İşte Yahudi de olsa Peygamber ziyaretine geldiği için Hürmet göstermişler Çocuğa eğilmiş Efendimiz buyurmuş ki Yavrum demiş Baban batıl bir sistemle gidiyor Senin Yolun sonuna geldiğini anlıyorum. İmanet bana sen bari cennete gir demiş. Çocuk da babasına dönmüş. Yani bu, bu adamın dediğini yapayım mı demiş. Adam da o ki bu bize nezaket gösterdi geldi. İmanet yavrum zararı yok demiş. Yahudi bile Muhammed Aleyhisselam'ın nezaketine dayanamamış. Olsun yavrum iman et demiş. Nasıl iman edeceğim demiş çocuk. Tarif etmiş Efendimiz ona. İman etmiştir. Kelime-i şehadet getirmiş. Başka bir şeye gerek kalmadan ölmüş gitmiş çocuk. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek gözlerinden yaşlar damlamış. Rabbim bir kişiyi cehennemden kurtarmaya beni vesile kıldığın için sana hamd ederim demiş. Nezaketini mi ölçeceksin? Merhametini mi ölçeceksin? Budur merhamet budur merhamet, ey mümin, internet ağları önünde, o kelebek ağlarının önünde çürüyen çocuğuna merhamet et Allah için, yeğenlerin çürüyor, internet ağlarına tıkıldı, merhamet et Allah için, şu evde kullandığın televizyon, beynini çürüttü senin, hanımının, çocuklarının, misafirliğinin, merhamete gel ey mümin, merhamete gel, neslin gitti, neslin gitti, Acı, kendine acı, o çocuğun geleceğine acı. Ahiretteki hesabı düşün. Mümin merhametlidir. Kardeşler, biz Allah'a azze ve celle esma-i husnâsıyla ve sıfatlarıyla iman ettik. Dolayısıyla Allahu Teala'nın esma-i husnâsı وَلِلَّهِ الْاِسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوُ بِهَا Allah'a Esma-i Hüsna'sıyla Davet edin dua edin Gelin diyor Kur'an Dolayısıyla biz Rabbimizin esma husnasını, Hüsna'sını O güzel isimlerini Evlerimizde levha olarak Yazmakla emrolunmadık Şiir olarak Ezberlemekle emrolunmadık Hiçbir mümin Esma-i Hüsna marşı dinleyerek Cennete giremez Filanca sesi güzel adama esma Hüsna CD'si doldutup sonra da arabada araba onu dinleyerek iyi mümin olamazsın. Allah rahimse sen de merhamet olacak. Allah kahhar ise sen de kafirlere zulme karşı kahredici nitelik taşıyacaksın. Allah zün ise sen de küfürden intikam almak, imanı yüceltmek için gayret içerisinde olacaksın. Allah latif ise kullarına karşı sende çocuğuna ümmeti Muhammed'in nesline karşı nazik olmak zorundasın. Allah kerim bir Allah ise sende cömert, çocuklarına, ümmeti Muhammed'e, insanlara, hayvanlara karşı çok cömert, eli açık olmak zorundasın ki senin Rabbinin kerim bir Rab olduğunu ve senin de Kerem sıfatıyla Allah'a bağlı olduğunu meleklere ispat etmiş olasın. Esma-ı Marş gibi dinlemenin kimseye bir yararı yok. Münibüslerde bile en güzel isimler Allah'ındır diye yazıyor. Ama münibüsün içinde de şarkı türkü gırla gidiyor. Bu, bu sloganla, slogan çalışmasıyla Allah'a yaklaşmak mümkün değil. Rabbimiz bizden tatbikat istiyor. Ben günde kaç defa Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerine, onun rahmet sıfatına sığınıyorum. Ama kaç defa rahmetten uzak, kaba, katı ve çirkin işlere bulaşıyorum. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam merhum bir ümmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''Benim ümmetim toplu rahmet görmüş bir ümmettir.'' Çünkü başında Muhammed vardır aleyhissalatü vesselam. Muhammed de rahmetellil alemindir. Cinler, cin cin cin ateşten yaratılmış cinler bile bir annenin karnında meniden yaratılmış Muhammed aleyhisselamın rahmetinden istifade ettiler. Ateşten yaratılmış... Şeytan cinsinden olan cinler bile o rahmetten istifade ettiler. Ümmeti Muhammed merhum bir ümmettir. Mümin merhametli bir insandır. Acır, cinacır acır, şeytana bile acır, zavallı ebedi cehennemde kalacak der. Kafire bile acır. Bir Yahudinin çocuğu iman etse peygamberine ittiba ederek sevinç gözyaşları akıtır o. İnsanların her biri cennet rahmetine ulaşsın diye himmet ehli olur, gayret ehli olur. Nerede kaldı ki internet ağlarında çürüyen çocuğundan bile merhamet kırpıntısıyla istifade etmemiş mümin? O çocuğun halinden bile etkilenmemiş mümin? Hayır hayır bu iş böyle değil kardeşler. Biz develere bile çok yük taşıtıldığı zaman kalbi cız eden peygambere iman ettik. Ah o çocuğumuzun, o komşumuzun, o arkadaşımızın, o dava kardeşimizin, o iş arkadaşımızın kıyamet günü çekeceği sıkıntılara karşı nasıl ben rahat uyurum? Nasıl kendimi rahat hissederim? Ben tarikata girdim, şeyhimle beraber uçtuk diye nasıl düşünürüm ben? Madem sen tarikata girdin, madem sen o tarikatta, filan cemaatte, filan kardeş ortamında Allah dinliyorsun... Peygamber dinliyorsun. 10 senedir niye 10 kişisiniz hala? O rahmeti niye 100 kişiye daha ulaştırmadın? Söyledim gelmediler sakın demeyesin. Kaç kere söyledi bu Talib'e Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Bir kafirin kapısına kaç kere gitti ashab-ı Sen hala abini, yeğenini, dayını getiremedin. İki kere söyledin, üçüncüye yüzün kızardı söylemeye. Ya sen gerçekten rahmet deryası olan bir meclise girdiğini inanmadan söylüyorsun bize ya da sen cimrisin ulaştığın rahmete başkasının da ulaşmasına karşı cimrisin sen Allah'ın rahmetinin yayıldıkça azalacağını zannediyorsun hani bir yerden parsel büyük bir arsa bulurdu kimseye haber vermeden kapatır ya onu emlakçı piyasası onun elinde kalsın diye sen de o zikir meclisini öyle zannettin değil mi? Allah'ın rahmeti başkalarına da ulaşırsa sana az kalır mı zannettin? Değil değil. Senin merhametin gramla Allah'ın ki ölçülecek bir rakamı yok. Allah sen merak etme. Bütün insanlık 7 milyar insan o zikir meclisinde olsa senin payın artar bile. Sen oraya getirdiğin kurtuluşuna vesile olduğun insan kadar Allah sana rahmet eder. Merak etme. Allah'ın rahmeti sınırsız. Kardeşler Allah, arhamurrahimindir. Peygamberi, aleyhissalatu vesselam, lil alemindir. Mümin, bu ikisine iman eden mümin, kesinlikle merhametlidir. Kazak erkeğinden mümin olmaz. Gözü yaşaran, ağlayan müminden mümin olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.